Geçtiğimiz hafta Hendek gazasında Cumartesi günkü o rüzgarı konuşmuştuk. Evet. Rüzgar hadisesi vardı. Çünkü Hz. Hüzey Fetür Yemani Efendimizin Kureyş ordusuna, müşrikler ordusunun arasına girişi Allah Resulü'nün onu göndermesi hakkındaki mevzu genişti. Ayrı Eyvallah. bir yerden onu işledik. Şimdi tekrar muharebenin e, Hendek gazasının ilk saatlerine, ilk dakikalarına bir daha bir dönmüş olalım, hem tekrarlamış olalım, hem de şöylesine bir temas edip, birazcık e, işaret edip geçtiğimiz o safayı daha geniş bir şekilde inşallah konuşmaya fırsat bulabilelim. Sizin de buyurduğunuz gibi muhabbet bağı, bilhassa bugünlerde, bu gecelerde salatü selamımızı arttırmaya, salatü selamın sırrına vakıf olmamıza, Allah Resulüne salat etmeyi sevdiğimiz gibi,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 Yani sadece bir şekilde orada bulunduklarını gösteren işte biz buradayız. Bir yere gitmiyoruz tarzında bir duruşla hani geçen haftaki anlatışımızın, anlattığımızın biraz daha evlerine gelmiş oluyoruz. Eyvallah. Çözülme safhasını konuşmuyoruz şimdi. Baş kısmını konuşuyoruz. Hani biz buradan bir yere gitmiyoruz. Neticede kim dayanırsa, ne kadar mukavemet gösterirse savaşı da o kazanır şeklinde. Sanki her şeyleri yerindeymiş gibi. Biz burada duracağız elbet bir şekilde geçeceğiz diye gözdağı vermek, muhasara altına almak, yardımı önlemek, içteki karışıklığı arttırmak. Çünkü devamlı olarak orada bir askeri kuvveti bulundurduklarında içeride çözülmelerin olacağını ümit etmek gibi en son taktiği yapıyorlar. Savaştaki psikolojik savunma veya psikolojik saldırı dediğimiz taktik savaşın içerisinde veya başında çokça yapılan bir şeydir. Onlar e, çaresizlikten sadece psikolojik olarak biz buradayız, gitmiyoruz, geliriz ha şeklinde bir tavra girmeye çalışıyorlar. Halbuki bu mecburiyetten onların düştüğü bir durumdan ibarettir. Stratejileri hatalıdır. Karşılarında hem askeri stratejisiyle hem de o stratejiyi en güzel şekilde tatbikle e, muhkem bir ordunun bulunduğunu onlar da geç fark ediyorlar. Yani... Burada şunu da tabii konuşmamız lazım. Geçen hafta söylediğimiz gibi hendek kazıldı iş bitti değil. Hayır o hendek mükemmel bir şekilde kazılıyor. Yani güzel hesap kitap yapılarak kazılıyor. Bir şekilde iğreti tarzda ne bileyim işte ben yaptım oldu tarzında bir askeri taktik veya tedbir değil. En mükemmel şekilde yapıldığı için yani neticede hendektir. Ne kadar işte hendek ola ki biz geçeriz gibi Efendim ucuz kahramanlıklara hatta hatta ciddi kahramanlıklara bile set çeken bir hendektir. Yani. Bunu fark ediyorlar tabi. İlk başta hani biz buradayız. Bir yere gitmiyoruz. Dayandığımız kadar da duracağız. Elbet siz de çözüleceksiniz. Ne kadar dayanacaksınız tarzında. Bir ümit biraz da Beni Kureyza yani Kureyza oğullarının Yahudilerinin de Hala bir saldırma ihtimalini de düşünerek, iç karışıklık olacağını ümit ederek orada beklemeye karar veriyorlar. Evet. Bir ara düşman süvarilerinden birkaçı atlarını sürüp, Hendey'in bahsedilen dar yerinden Müslümanlar tarafına geçmeye muvaffak oldular ve kendileriyle dövüşecek er dilediler. Evet, hani o iki cihan serbere efendimizin bizzat nöbet tuttukları Hendey'in dar bir yeri vardı. İşte o yerde iki cihan server efendimiz hatta hatırlarsanız kendileri nöbet tutuyorlardı ama daha sonra Sa'di ibn-i Ebi Vakkas efendimiz orada nöbeti üzerine almıştı. Orası ondan soruluyordu. Fakat ne kadar olsa oraya yüklenildiği için birkaç tane müşrik en azıllarından ne yapıyorlar? Hendey'in karşı tarafına, Müslümanların tarafına geçmeye bir şekilde muvaffak oluyorlar. Evet. İçlerinde en meşhuru Amr bin Abdüved idi. Birçok hadise görüp geçirmiş, yalnız başına birçok topluluğu dağıtmış, cesur ve silahşörlükte mahir bir süvariydi. Yaşı da ileri ama hani cengaverlikle savaşarak geçen bir ömür ve adeta savaşmak onun için bir hayat tarzı. Korkulu bir silahşör yani çok korkutan bir silahşör. Ve hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayan, her türlü harp hilesini, kılıç oyununu çok iyi bilen ve deli dediğimiz, hani deli cesareti derler, bir de deli kuvveti vardır. Delilerde, o cünurluk hastalığı olanlarda normal bir kuvvet yoktur. Vücudun o ağrı eşiği, acı eşiği çok çok yüksektedir. Vücudundan yani et kopsa, bir uzvu vesairesi bile kopsa, onun acısını hissetmeyecek derecede Deri gibi saldırır derler ya, yani kudurmuş affedersiniz bir köpek gibi yırtıcı, saldırgan bir şey, azgın bir müşrik. Evet. Arap kabileleri onu bir bölük süvariye mukabil tutarlardı. Evet. Çünkü tek başına bazen bir orduya, ordu dediğimiz tabi binlerce kişi aklı gelmesin ama 100-150 yüz, yüz kişilik bir efendi muhafız birliğine veya bir kasaba'ya tek başına saldırır. Kadın, çoluk, çocuk dinlemeden kılıçtan geçirir. Hepsini bozguna uğratırmış. Yani böyle bir acayip, anormal bir kişi. Evet. Onunla dövüşmek için fevkalade cesaretli ve yürekli olmak gerekirdi. Bu sebeple kimse ona karşı çıkmak istemezdi. Bu sefer Amr, dövüşecek er dileyince, Hazreti Ali Efendimiz, Ya Resulallah, ona karşı ben çıkarım, müsaade eder misiniz? dedi. Evet. Peygamber Efendimiz, ''Sen otur ya Ali, gelen Amr'dır.'' buyurdu. Yani Cenab-ı Ali Efendimiz bu hadise olduğunda 20'li yaşlarda, 30'a yakın, genç sayılıyor, evet. Amr tekrar Müslümanlara meydan okudu. ''İçinizde muharebe meydanına çıkacak er yok mudur? Hani sizin ölülerinize tayin ettiğiniz cennet nerede?'' Hazreti Ali tekrar karşısına çıkmak istedi. resul Ekrem Efendimiz yine ''Ya Ali, o amrdır buyurarak izin vermedi. Evet. Karşısına kimsenin çıkmadığını gören amr, bütün bütün çımardı ve iğrenç küfürler savurarak, er meydanına çıkacak kimse yok mu diye üst perdeden bağırdı. Hazreti Ali tekrar cesaretle yerinden fırladı. Onunla ben dövüşürüm ya Resulallah dedi. Resul-i Kibriya Efendimiz yine, Ya Ali, o amrdır buyurdu. Hazreti Ali, Amrut olsa da çıkar dövüşürüm ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Fahri Alem Efendimiz Allah'ın arslanına müsaade etti. Bizzat kendi eliyle zırhını ona giydirdi ve Zülfikar adlı kılıcını beline bağladı. Sarığını da başına sardıktan sonra Ya Rab! Amcam oğlu Ubeyde, Bedir'de ve amcam Hamza Uhud'da şehit oldular. Yanımda bir amcazadem Ali kaldı. ''Sen onu muhafaza eyle, ona yardımını ihsan eyle, beni de yalnız bırakma.'' diye dua etti. Evet. Hazreti Ali, yaya olarak imanından gelen heybetle Amr'a doğru yürüdü. İki taraf da bu büyük dövüşü hayranlıkla seyre hazır duruyordu. Zırha bürünen Hazreti Ali'nin gözlerinden başka hiçbir tarafı görünmüyordu. Amr, ''Sen kimsin?'' diye sordu. Hazreti Ali, ''Ben Ali'yim.'' diye cevap verdi. Amr bu bıyıkları yeni terlemiş genci karşısında bulunca bir merhamet ve istihfaf tavrı aldı. Tavrını alıyor yani merhamet zaten yok da hani acıyormuş gibi aşağılamak için yapıyor, hafife almak için yapıyor. İstihfaf o, evet. Amcalarından senden başka daha yaşlı kimse yok mudur? Ben senin kanını dökmek istemiyorum. Çünkü baban benim dostumdu diye konuştu. Daha evveldi birçok kereler söyledik ama belki ilk defa dinleyenler vardır. Arap'ta ve hatta birçok o zamanın cari efendim, adetlerinde savaşırken teke tek vuruşma, en önce bir meydan okuma hadisesi oluyor. O iki kişi veya işte tek, teke tek çarpışacak olanlar kılıçlarını, silahlarını çekmeden evvel dilleriyle birbirlerine sataşıyorlar ve laf atıyorlar. Buna ne diyordur? Müşacayeyi kelam. Yani sözüyle şecaat gösterme, cesaret gösterme. Ben işte şöyleyim, şöyle şöyle bırakırım, böyle böyle yaparım ama ben de böyleyim, böyle böyle yaparım diye karşılıklı bir atışma var. Yani buna hatta burada biz okuyoruz ama çoğu zaman bunlar vezinli. Yani belli bir vezinde söylüyor. Belli bir ahenk de söylüyor. Şiir gibi söylüyor. O da ona aynı vezinle cevap veriyor falan. Yani acayip bir şey adetlerinde. Hazreti Ali Efendimiz'e bunu söylüyor. Hazreti Ali Efendimiz o sözün altında kalmaması lazım. Ona o şiddette cevap vermesi lazım. Bu şekilde atışmaya müşacaa kelam. Sözle cesaret gösterme, sözle birbirine sataşma, cesaret taslama manasına gelen bir tavırdır bu adettir. Evet. Hazreti Ali Efendimiz'in ise cevabı şu oldu. Vallahi ben senin kanını dökmek isterim. Amr bu cevaba kahkahayla gülerek, ''Bu ağızla bir kimsenin karşıma çıkacağı hatırıma bile gelmezdi.'' dedi. Yani ben senin kanını dökmek isterim falan filan diye, yani bana böyle kafa tutacak birisinin karşıma çıkacağı aklıma bile gelmezdi yani diyerek yine sözlerine devam ediyor. Hazreti Ali'nin sözleri Amr'ı çileden çıkarmıştı. Kılıcını sıyırıp atıyla onun üzerine yürüdü. Hazreti Ali, ''Ben seninle nasıl çarpışabileyim? Ben yayayım, sen atlı.'' Atından in de benim gibi yaya ol diye teklifte bulundu. Amr derhal atından indi ve hayvanı salıverdi. Öfke dolu bakışlarla Hazreti Ali'nin karşısına dikildi. Hazreti Ali, ey Amr dedi. Ben senin Kureyş'ten bir kimseyle karşılaştığında, onun iki isteğinden birisini kabul edip yerine getireceğin hakkında Allah'a vaatte bulunduğunu işittim. Doğru mudur dedi? Evet öyle bir şey söylüyor bu Amr denilen melun. Diyor ki kureşten birisi karşıma çıkarsa onun iki direğinden birini yerine getireceğim. Sen böyle bir söz vermişsin Allah'a diyor. Doğru mu diyor? Ne diyor bunun üzerine Amr? Evet dedi. O zaman Hazreti Ali öyleyse ben seni Allah'a ve Resulüne imana davet ediyor ve İslamiyet'i kabule çağırıyorum. Amr bu bana lazım değil geç bunları dedi. Bu sefer Hazreti Ali öyleyse dedi bizimle çarpışmaktan vazgeç. Yurduna dön git. Amr, ben adayacağımı adamış ve intikam almadıkça başıma yağ ve koku sürmeyi kendime yasaklamışımdır diye karşılık verdi. O zamanlar e, adet, yani saçları parlak göstermek için, şimdi biriyenti mi diyorlar, jöle mi diyorlar, ne, ne şeyse, işte nasıl şimdi sürüyor insanlar saçları böyle parlak gözüksün, havalı gözüksün falan diye, o zaman da hem saçları beslediğinden ki hala, Tavsiye edilir biliyorsunuz zeytinyağıyla vesaire saçların beslenmesi. Kokulu gül yağı veya böyle başka çiçek vesaire yağlarından veya zeytinyağından saçlarını sürüyorlar. Bakımlı olmuş oluyor yani saçları ve koku sürüyorlar. Biliyorsunuz matemdeyken bizim örfümüzde adetimizde de öyledir. Bir matem olduğunda bir cenazeye gidildiğinde mesela görüyoruz bunu. Cenaze merasimlerine cenaze törenlerine geliyor insanlar. Gayet güzel kokular sürünmüş Gözlerine efendim sürmeler çekmiş Yani Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu Bizim örfümüzde adetimizde Süslenmek püslenmek vesaire yapmak Cenazede matemde olmaz Diyor ki sizi ben öldürmeden Sizden birini öldürmeden Ben kendi kendime yemin etmişim Ne koku süreceğim ne yağ süreceğim Ne saçıma başıma bakacağım Matemde gibiyim ben diyor İlle sizi öldüreceğim ki bayram edeyim Süsleneyim püsteneyim. Benim diyor, derdim imanım budur diye kendince Hazreti Ali Efendimizin ikisi de onun kurtuluşuna yönelik. Birisi ruhunun, birisi bedeninin Allah'a ve Resul'e iman etmiş olsaydı ebedi alemi kazanacaktı. Hazreti Ali'nin dön bari yurduna git deseydi, dünya hayatı kazanmış olacaktı. İki teklifi de ne yapıyor? Reddediyor. Demek ki İslam'ın cihadı, İslam'ın bu şekildeki tecavüzlere karşılık verme haline cihat denilmesinin sebebi Sadece elde kılıçla mücadele etmek değildir. Cihat Allah yolu içindir. Dolayısıyla Allah'ın kullarını iyiye sevk etmek için yapılan gayrete cihat denir. Yani bu bir uğraş ister. Yoksa eline bir şey almışın insanları öldürmek için gidiyorsun. Bu cihat değildir. Bu efor vardır ama bedeni, nefsani bir efordur. Cihatta ruhun, aklın yorulması icap eder. Nasıl karşıdaki insanı kazanabilirim? Cihadın hareket noktası imha değildir. İhyadır. Dolayısıyla cihadla elde edilen yerlere fethedildi denir. İşgal edildi denmez. Eyvallah. Açmaktır. Cihad insanın kalbini açmaktır. Boynunu vurmak değildir. Bu şekilde kendini öldürmek için gelen bir insana Allah'a ve Resulüne teslim ol demekten daha medeni ne olabilir? Bak gel bizimle çarpışma. Geri dön memleketine. Demekten daha medeni, daha barışçı ne olabilir? Demek ki İslamiyet'in sulhu hakim kılmak üzere yaptığı o ataklara, o efendim e, aktif hale cihat deniyor. Her türlü aktif hale cihat deniyor. Karşıdakini kazanmaya yönelik. Ama ne yapıyor? Yok diyor. Ben illa sizinle vuruşacağım, sizden birini öldüreceğim, bayram edeceğim diyor. E, eh, artık çareleri kendi kendine tüketmiş oluyor. O zaman Hazreti Ali, o halde vuruşmaya hazır ol diye kükredi. Amr yine kahkahayla güldü. Doğrusu ben Araplar içinde benden korkmadan benimle çarpışmak isteyecek, böylesine bir kahraman bulunabileceğini tahmin etmemiştim diye hayretini ishar etti. Sonra da ekledi. Sen henüz genç bir yiğitsin. Üstelik baban da benim dostumdu. Benimle çarpışmaktan vazgeçip dön geri git. Seni öldürmek istemiyorum onun geri dön teklifinde ne kadar istihza edici ve ne kadar hafife alıcı bir tavır var Hazretleri Ali geri dön derken onun nefsini depreştirmeden onun nefsaniyetini kabartmadan ona söylemişti halbuki aradaki üslup da bakın çok önemli geri dön isteklerimizden bir tanesini yerine getireceğini söylemiştin yani yine senin sözünle sen geri dönmüş olacaksın geri döndüm niye E ben söz vermiştim Kureyş'ten biri karşıma çıkarsa o iki direğinden birisini yerine getireceğim demiştin. Hadi bunu yap diyerek geri döndüğünde onu onare edebilecek şekilde konuştu. Bakın bu üslup çok önemli. Müslüman herhangi bir şekilde bir mümin çarpışırken dahi nefsaniyetini öne vermez. Karşıdakinin de nefsini kabartmaz. Arz edebiliyor muyum? Çünkü neden? Onun kalbini kazanmak ister. Onun hidayetini arzu eder. Evet. Cesaret kahramanı Hazreti Ali. Ama ben seni öldürmek istiyorum diye karşılık verdi. Yani böyle hafife alıyorsun sen böyle böyle yapıyorsun dedi ama e, neticede Hazreti Ali Efendimiz yok. Senin e, böyle alay eder gibi verdiğin bu paye sana kalsın. Ben bununla ilgilenmiyorum. Ben senin karşında ciddi bir hasmım ve senin kanını dökmek üzere hiç geri durmayacağım. Hamlemi yapacağım diyerek sahne bu şekilde açılmış oldu. Az evvel Şahı Merdan Haydar Kerrar Hazreti Ali Efendimizi cenk meydanında birebir vuruşma esnanında öyle bir yerde böyle ara vermiştik. İnşallah evet. kaldığımız yerden devam edeceğiz. İşte Amr Meydan okunmuştu. Neticede konuştular birbirlerine e, bu şekilde mukabelede bulundular sözlü olarak. İş artık kılıca geldi. Söz tükendi. kendi sözün bitiremediği yerde kılıç devreye girdi. Evet. Hazreti Ali'nin son cümlesi Amr'ı son derece hiddetlendirmişti. Bir vuruşta Hazreti Ali'nin kalkanını parçaladı. Kalkanı delen kılıç Hazreti Ali'nin alnını sıyırdı. Hazreti Ali şimşek gibi bir hızla yana sıçradı. Bu sefer sıra oradaydı. Amr'ın boyun köküne... Yani ondaydı demek istedi herhalde. Sıra ondaydı demek istedi. Yani vurdu, kuvvetli hamlesini yaptı. Vurması ile beraber... Kalkan da parçalandı ama Kalkan parçalanırken kılıcın üst tarafından e, Ne oldu ki Cihan Serveri Efendimizin oğlu Şiiri Yazdan Şahı Merdan Hazreti Ali Efendimiz anından bir sıyrık aldı Fakat bunlar tabi çok hızlı olan şeyler Kılıcın o kalkanı Dağıtması esnasında Hazreti Ali Efendimiz kalkanın arkasından da Çekildi aynı hızda Yani arkasında olsaydı Allah muhafaza değil mi Başka türlü ağır bir yere alabilecekti fakat Hz. Ali Efendimiz o darbeyi, o kılıç hücumunu görür görmez hemen kendisini yana attı ve hamle sırasını kendine aldı. Evet, tabii ki o kılıcı vurmakla beraber öne eğilmişti. Hz. Ali Efendimiz de yana seyirtip kılıcını, zülfikarını havaya kaldırdı. Amr'ın boyun köküne zülfikarla şiddetli bir darbe indirdi. Amr'ın başı bir tarafa, gövdesi bir tarafa düştü. Bir anda yani O böyle vuruşmanın getirdiği ilk vurduğu anda işte gitti bitti derken Herkes o hamleye odaklanmışken Hz. Ali Efendimiz o hamlenin arkasından sıçradı Ve boşta kalan Açıkta kalan boynuna Bir vurdu Zülfikar'ı Leşi bir tarafa başı bir tarafa gitti Evet Bir anda feryat ve çığlıklar koptu Ortalık birbirine karıştı Hz. Ali ise Cenab-ı Hakk'ın bu muvaffakiyeti kendisine ihsan etmesinden dolayı Allahu Ekber'' diyerek tekbir getirdi. resul Ekrem ve Müslümanlar da tekbir getirince bir anda her taraf tekbirlerle çınladı. Evet. O esnada Kureyş, Süvari ve Şairlerinden olan Hübeybe bin Ebi Vehb, Hazreti Ali ile çarpışmaya yeltendi. Fakat bir kılıç darbesi yiyince çareyi kaçmakla buldu. Bu sefer onu Hazreti Zübeyir bin Avvam takip etti. Kılıçla vurup atının eğerini kesti. Daha sonra Hazreti Zübeyir, Nevfel bin Abdullah'ın peşine düştü. Şiddetli bir darbeyle onu yukarıdan aşağı doğru ikiye biçti. Sonraları Hazreti Zübeyir'e, senin kılıcın gibi kılıç görmedik denilince şu cevabı verdi. Onu yapan kılıç değildir, bilektir. Kureyş'in diğer süvarileri dehşete kapılarak dolu dizgin kaçmaya başladılar. Tam bir ezimet oluyor onlar için. Evet. Hatta Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e can ile kaçıp giderken mızrağını düşürmüş, geri dönüp onu almaya bile cesaret edememişti. Bir bölüye bedel kabul ettikleri Amr bin Abdüveddin mübazere meydanında düşüp kalması, Müslümanları son derece sevindirirken müşrikleri fazlasıyla korkutup dehşete düşürdü. O mübareze e, meydanı dedikleri yer yani mübareze ibraz etmek deriz ya yani meydan okuma yeri. Meydan okuma herkesin hani arada delide gitmedi. Meydan okurken herkesin gözü önünde, meydan okurken rezil kepazı olmasıyla beraber Kureyş'in tabi bütün zaten olmaması gereken morali çöktü. Aslında rücu etmiş oldu. Batılın aslı da batıldır, evveli de batıldır, sonrası da batıldır. Evet. Hatta Kureyş ordusu kumandanı Ebu Süfyan bugün bizim için hayırlı bir iş yok diyerek Yas içinde Hendeyin başından çekilip karargaha gitti. Sanki evvelki gün hayırlıymış gibi kendisi için öyle bir sözde etmiş Evet. Bir gün sonra müşriklerin tamamı Kurayza oğulları Yahudileriyle birlikte her taraftan Müslümanları çepe çevre sardılar ve akşama kadar durmadan onları ok yağmuruna tuttular. Taciz atışı diyoruz ya. Hani şimdi kullandığımızda teröristlerin falan taciz atışı. Yani yaklaşamıyorlar. Biz buradayız demek için, işte rahat vermemek için, aciz bırakmak için yaptıkları yaylım ateşe taciz atışı diyoruz. Onlar da işte oklarla Müslümanları muhasara altına alıp yani biz buradayız bir yere gitmedik diyerek onları müteakkıs halde tutup moralmen çökertmek, sabırlarını efendim çözmek, birbirlerine bağlı çözmek için ne yapıyorlar? Tacizde bulunuyorlar. Evet. ''Kıtlık yüzünden pek zayıf ve güçsüz düşmüş olan Müslümanlar, düşman sürüsünün böyle bir kara bulut gibi her taraftan sıkıştırması üzerine bütün bütün mecalsiz kaldılar. Akşam olup düşman çekilince bir miktar nefes aldılar. Fakat düşman yarın yine böyle bir taraftan şiddetli hücuma girişirse halimiz ne olur diyerek herkesde bir endişe ve telaş vardı.'' Evet. Münafıklar zümresi Müslümanların maruz kaldıkları bu sıkıntı ve kıtlığı fırsat bilerek onların maneviyatlarını bozucu terkinlerde bulunmaya başladılar. Evet. Bunlar da dahili düşmanlar. Evet. Muhammed size Kayser'in ve Kisra'nın hazinelerini vaat ediyor. Halbuki şu anda hendek içinde hapsolmuşuz. Yani hendeki kazarken iki cihan Serbere efendimiz o beyaz kayayı parçalarken Kayser'in sarayı bana gözüktü onun hazineleri bana arz olundu diyerek söylemişti ya işte hatta burada e, kıymetli mühendifimiz onu zikretmediler o hadis metnini başka bir rivayetten aldılar ama Kayseri'nin saltanatı demekle demek herhalde Kayseri değil işte Bizans o zaman söylüyor iki cihan serber efendimiz Kayseri'nin sarayı da bizim olacak İstanbul fetholuncak müjdesini hendekte veriyor. Böyle bir fetih müjdesi var, böyle hazineler müjdeleniyor size ama siz kuyuda sıkışıp kaldınız tarzında bir şey oluyor. Evet. Münafıklar yine korkudan abdest bozmaya bile gidemiyoruz. Vaad ettiği nerede, biz nerede? Allah ve Resulü bize aldatıştan başka bir şey vaat etmiyor dediler. Burada bir incelik ve güzellik var. Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi diye düşünüyorum ama Ümmeti Muhammed'in, Allah Resulü'nün asabının ne kadar yüksek bir derecede olduğu Hendek Gazası'nda zuhur etmiştir. Bir başka şekilde. Şöyle ki düşünün. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kuyuda sıkışıp kaldıktan sonra Mısır'a sultan olmuş bir Allah peygamberidir, nebisidir. Değil mi? ashab-ı kiram gibi yüzlerce zatın adeta uzun bir kuyu bir hendek içerisinde sıkışıp kalmaları gösterir ki Allah Resulü'nün ashabı Beni İsrail peygamberleri gibidir. Eyvallah. Onların her biri bir yere sultan olmuştur. O ashabın en küçüğü denebilecek, haşa, derece olarak, aralarındaki derece olarak en az Derecede olan sahabisi bile Hendek asabının başımıza taç olmuştur. Gönlümüzün sultanı olmuştur. İşte o gösterir ki Allah Teala'nın birçok nebisi gelmiştir. Birçok mucizeye, birçok hadiseye mazhar olmuşlardır tecellilere. Fakat Allah Resulü'nün ashabı Beni İsrail peygamberlerinin derecesinde olduğu Hendek kazasında aşikardır ki Yüzlerce Yusuf yüzlü Yusuf cemaldi, Yusuf gönüllü zat Hendek'te Daha sonra sultan olmak için bekletilmiştir Ve her bir de bir yere sultan olmuştur Evet Eyvallah. Bu da zevke mütalik bir meseledir Söyledik geçti Evet Kur'an-ı Kerim Hani münafıklar bunu görmez Kuyuda hapsolunduğunu Şöyle rüyalar gördün ama kuyunun içinde kaldın Bir köle gibi satıldın Gibi Yusuf Aleyhisselam'ı ne yapıyorlar küçük görüyorlar ama sonra başı ne yapıyorlar öne eğiyorlar secde ediyorlar ona. tazimde bulunuyorlar ve diyorlar ki sen bize üstün bir zatsın diye hepsi ikrar ediyorlar münafıklar da o Yusuf yüzlü Allah peygamberinin varisi o Beni İsrail peygamberlerinin varisi olduklarını göremiyor ashab-ı kiramın ve onlarla alay ediyor hendiye sıkışıp kalmışsınızdır diyor her biri bir Yusuf evet Kur'an-ı Kerim Ahsap suresinde bu hususa da işaret eder. Ne var ki münafıkların bu haince ve dessasçe telkinlerinden hiçbiri gerçek müminleri Hazreti Resulullah'ın yanından ayıramıyordu. Çünkü onlar Yüce Allah'ın kendilerine yardım edeceği hususundaki vaadine bütün samimiyetleriyle inanmışlardı. Allah'ın takdirine teslimiyetleri sonsuzdu. Allah ve Resulü uğrunda her türlü musibet ve sıkıntıya seve seve katlanıyorlardı. Münafıklarsa tam tersine Medine'yi çepeçevre saran düşman ordusunun kainatın efendisi peygamberimizle ashabı kiramın vücutlarını ortadan kaldıracağını sanıyorlardı. Hatta bunu istiyorlardı. Böylece bu ağır imtihanda gerçek müminlerle münafıklar birbirinden ayrılıyorlardı. Demek ki o hendek sadece müşriklerle müminleri ayırmamış hendek kazası münafıklarla müminleri de birbirinden çok bariz bir şekilde ayırmıştır. Evet. Kur'an-ı Azimüşşan konuyla ilgili şu ayetinde ne kadar ibret vericidir. Ey müminler yoksa siz sizden evvel gelenlerin hali başınıza gelmeden cennete vereceğinizi mi sandınız? Yeah. Onlara Öyle yoksulluklar ve sıkıntılar gelip çattı ve çeşitli belalarla sarsıldılar ki hatta peygamberleri maiyetindeki müminlerle birlikte Allah'ın yardımı ne zaman yetişecek diyorlar. Ne zaman artık yardım diyecek noktaya kadar gelmişler. Peygamberle beraber o eski ümmetler öyle sıkıntılar yaşadı ki diyor Cenabı Hak. Yani öyle bir hale geldiler ki artık ne zaman vaat edilen yardım Nasrullah, ela inna Nassallahi Evet, işte tam o zamandır Allah'ın nusreti yakındır diyor. Allah'ın yardımı yakındır. Ne zaman bu imtihanları verip de ya artık her şeyimizi verdik, elimizden başka bir şey gelmiyor. Ne zaman demeden Allah'ın nusreti tam aşikar olmaz. Hep konuştuk ya geçen evet. haftada. Oturduğu yerde hiçbir şey yapmadan bombaları da Allah melekleri de tutturur demek iş değil. Mesaini harcayacaksın, diyeceksin, uğraşacaksın, didineceksin, paranı, vaktini sarf edeceksin. Ya Rabbi benden bu kadar, ben artık bittim tamamım demeden Allah Teala'nın nusreti her zaman vardır da bariz bir şekilde, zahir bir şekilde ortaya çıkmaz. Evet. Muhasara uzadıkça uzuyordu. Müşriklerin baskın ve hücumları her defasında Müslümanlar tarafından püskürtülüyordu. Muhasaranın uzaması, her iki tarafı da büyük sıkıntı, açlık ve soğukla karşı karşıya bırakmıştı. Tabii sabahları çöl ayazı oluyor orada, evet. Mahsul, harbin başlamasından bir ay kadar önce tarlalardan toplanmış olduğu için, düşman ordusunun at ve develerinin yiyecekleri de tükenmiş, hayvanlar açlıkla karşı karşıya gelmişlerdi. Bütün bunlar düşman safında gevşekliğe, ümitsizliğe ve yılgınlığa sebep oldu. Resulü Kibriya Efendimiz muhasaranın uzayıp gittiğini, soğuk, kıtlık ve açlığın her gün biraz daha arttığını ve Müslümanları bütün bütün sarstığını görünce Gatafanların komandanı Uyeye bin Hısn ile Haris bin Alfa Müslümanları muhasaradan vazgeçip yurdunuza dönüp giderseniz Medine'nin yıllık meyve mahsulünün üçte birini veririm diye haber gönderdi. Onlarsa bize Medine'nin yıllık hurma mahsulünün yarısı verilmelidir dediler. Fakat Resul-i Ekrem Efendimiz buna yanaşmadı. Bunun üzerine üçte bire razı oldular ve bir heyet halinde Resul-i Ekrem Efendimizin huzuruna çıkıp geldiler. Peygamber Efendimiz bu arada önce Ensar'ın reislerinden Sa'd bin Muaz'la Sa'd bin Übave'nin görüşlerini öğrenmek istedi. Onlar önce ''Ya Resulallah'' Bu sizin arzu ettiğiniz bir şey midir yoksa Allah'ın size emrettiği ve bizim de muhakkak yerine getirmemiz gereken bir şey midir diye sordular. Yani biz bu hususta istişare edeceğiz ama ya Resulullah siz bir kesin hüküm aldıysanız bu hususta bir size tebliğ olunduysa biz bunun üzerine konuşamayız. Ama gerçekten bize istişare için soruyorsanız o zaman fikrimizi beyan edelim diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimize arzda bulunuyorlar. Evet. Nebi-i Ekrem Efendimiz eğer bunu yapmaya Allah tarafından emir olunsaydım sizinle istişare etmez evet. gereğini hemen yerine getirirdim. Bu kabul edip etmemekte serbest bulunduğunuz bir görüşten ibarettir buyurdu. Evet. Bunun üzerine Saad bin Muaz Hazretleri Ya Resulallah dedi. Biz ve şu kavim bir zamanlar Allah'a şerik koşar, putlara tapar, Allah'a ibadet etmez ve onu tanımazken bile Bunlar misafirlik veya satın almak gibi durumlar dışında Medine'den tek mihurma ve yemeği ummamışlardır. Şimdi Allah bizi İslam'la şereflendirdiği, onunla doğru yolu buldurduğu, seninle ve onunla bize kuvvet bahşettiği bir sırada mı mallarımızı bunlara haraç olarak vereceğiz? Vallahi bizim için böyle bir anlaşmaya hiç ihtiyaç yoktur. Yani biz Allah'a ibadet etmezken gerçek bir hürriyet sahibi değildik. Biz nefsimize esirdik Biz bu haldeyken bile Nefis esaretindeyken bile Onlara karşı hürdük Medine'de Ancak misafir olduklarında bizden bir şey alırlar Konakladıklarında bir şey alırlar O kadar Biz şimdi gerçek hürriyete kavuşmuşken Allah'a kul Sana ümmet olma şerefine erişmişken Haraç verme durumuna düşeceğiz Bu nasıl olur ya Resulallah Diyorlar evet. Vallahi Bizim için böyle bir anlaşmaya hiç ihtiyaç yoktur. Allah onlarla aramızdaki hükmünü verinceye kadar onlara sunacağımız tek şey kılıçtır. resul Kibriya Efendimiz bu konuşmadan memnun oldu. Kasafa, Çünkü o Allah Resulü Habibi bir Kibriya, rahmetellil Alemi Ümmetinden çok şeyleri ister ama hiçbirinin üzülmesini istemiyor. İbadet ederken bile yorulmalarını istemeyen bir peygamber. O da onu talep ediyor. Tabii ki haraç vermerim diyor ama sıkıntı çekiyor ümmeti. Ona razı olamıyor. Ve bu razı olamayışı daha doğrusu bu merhametinden dolayı bu teklifi yapıyor ama Asabikerem diyor ki ya Resulallah sen nerede biz orada. Hiçbir şekilde biz bunlarla anlaşmayalım. Biz sonuna kadar çarpışmaya hazırız diyorlar. Evet. Gatafan heyetine Resul-ü Kibriya Efendimiz kalkıp gidiniz artık aramıza ancak kılıç halleder dedi. Bunun üzerine Gatafan heyeti Hazreti Resulullah'ın huzurundan ayrıldı. Yolda Haris bin Alf, Uyeye bin Hısna şunları söyledi. Biz Kureyşlilere yardım maksadıyla Muhammed'e saldırmakla bir şey elde edemeyeceğiz. Vallahi ben... Onların işinin açık ve üstün bir iş olduğunu görüyor ve tahmin ediyorum. Vallahi Hayber Yahudilerinin bilginleri harem halkından Muhammed'in sıfatında bir peygamberin kitaplarında yazılı bulduklarını söyler dururlardı. Evet. Kuşatma esnasında mücahitler büyük sıkıntı ve meşakkatlere maruz kalıyorlardı. Harpten önce durmadan, dinlenmeden hendeyi kazmışlardı. O biter bitmez de harbe girmişlerdi. Bu bakımdan oldukça bitkin ve yorgun idiler. Ayrıca açlık sıkıntısı da çekiyorlardı. Evet. Hava da oldukça soğuktu. Huzeyfe radıyallahu anh, muharebenin sadece bir gecesini şöyle anlatır. Biz bir tarafta saf bağlamış oturuyorduk. Ebu Süfyan ve ordusu üst tarafımızda, Kurayza Yahudileri de alt tarafımızdaydılar. Bunların Medine'deki çoluk çocuğumuza baskın yapmalarından korkuyorduk. Hiç böylesine karanlık, böylesine fırtınalı bir gece geçirmemiştik. Evet bu hatıratı Hz. Huzeyfe Efendimiz'in bu hatıratını şöyle birkaç cümleyle hatırlatmış olduk. Ama kıymeti dinleyenlerimiz fark edeceklerdir ki geçen hafta daha detaylı bir şekilde Cenab-ı Huzeyfe Efendimiz'in e, bu hatıratını, bu naklini ne yapmıştık? Bizler okumuştuk, Eyvallah. dinlemiştik. İnşallah üçüncü bölüme geldik galiba, Eyvallah. bir ara vereceğiz. Ee, diğer kısmına devam ederek Hendek gazasının e, nihayetini belki de üçüncü bölümde görmüş olacağız. Eyvallah. Muhasaranın devamı sırasında, bir ara düşman birlikleri Resulullah'ın çadırını şiddetli ok yağmuruna tutmuşlardı. Peygamber Efendimiz üzerinde zırh, başında mifer çadırının önünde duruyordu. Hazreti Cabir der ki: Müşrikler o gün bizimle durmadan çarpıştılar. Askerlerini takım takım ayırdılar. Halit bin Velid komandasındaki büyük ve ağır bir fırkalarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yere yönelttiler. O gün gecenin geç saatlerine kadar çarpıştılar. Ne Resulullah ve ne de Müslümanlar yerlerinden ayrılma imkan ve fırsatını bulamadılar. Çarpışma öylesine şiddetli devam ediyordu ki Resulü Kibriya Efendimiz o günün öğle, ikindi ve akşam namazlarını bile vaktinde kılma imkan ve fırsatını bulamadı. Zatına eziyet ve hakaret edenlere bile beddua etmeyen kainatın efendisi, namazlarını kazaya bıraktırdıklarından dolayı onlara, onlar nasıl güneş batıncaya kadar uğraştırıp bizi namazımızdan alıkoydularsa, Allah da onların evlerine, karınlarına ve kabirlerine ateş doldursun diyerek beddua etti. Şimdi orayı e, namazlarımızı geciktirmeye sebep olanlara, diye Allah Resulü'nün bedduasını bir defa daha alın ve onun üzerine birkaç cümle sarf edeceğiz en şiddetli zamanlarda kendisine en ağır hakaretleri yapan insanlara Allah seni kahretsin Allah seni şöyle etsin şu şekilde yapsın diye beddua etmeyen Fahri Alem Efendimizin hangi şartlarda nasıl beddua ettiğini bir defa daha dinleyelim ondan sonra da üzerine birkaç cümle sarf edelim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 Bizi namazımızdan alıkoydularsa Allah da onların evlerine, karınlarına değil mi? Evlerine, başka? Karınlarına. Karınlarına. Ve kabirlerine ateş doldursun. He. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duaları belli bir döneme, belli bir ana hasedilmemiştir En azından e, daimi olan duaları yani kapsayan hala hazırda ne şartlarda dua ettiyse mesela bir yetimin sevincine efendim bir kişinin gözyaşının silinmesine bir insana hizmete Resulullah Efendimiz zamanında dua ettiyse hala hazırda şu anda bir miskini doyuran, bir acı çıplığa giydirip onu doyuran yetime hizmet eden, bir insanın müşkünü çözen insana Allah Resulü'nün duası nazarı Himmeti şefaati Hala hazırda devam etmektedir Beddua da böyledir ama Yani biz bu bedduadan Şu manayı anlayabiliyoruz Şunu hissediyoruz Ya Rabbi diyor Resulullah Efendimiz şu anda da Kimler bizim namazlarımızı Kaza etmemize Sebep oluyorsa Nefsin buna dahil Namaz kılmana müsaade etmeyen kişi Buna dahil Herkesi içine alıyor bu Seni namazdan men eden Eğlenceler vesaire buna dahil Hepsine dahil Hepsine şamil Allah Resulü'nün duası devam ediyor Nasıl beddua ediyor Evlerine karınlarına Kabirlerine ateş düşürsün Evde huzuru olmasın Mide sıkıntısı çeksin Hep yeme içme derdinde olsun Helaline haramına bakmadan Midesine ateş doldursun Neticesi nedir Dünyadaki evini nar eden Yediğini içtiğini kendisine Cehennem eden nar eden kişinin Muhakkak kabirde Beklediği yerde nar ile Pürdür Yani ateş ile doludur Bu bedduadan hala hazırda Nasibini alır kimler Kimler işini gücünü bahane ederek Namazı kılmamaya devam ediyorsa Zevkü sefa için namazını satıyorsa Allah muhafaza eylesin Allah hepimizi muhafaza eylesin kimler namaz kılmaya mani olacak şekilde başkalarına bu şekilde bir şey tatbik ediyorsa Resulullah Efendimizin bedduası onların üzerinde cehennemden bir top bir ateş gibi alev topu gibi enselerinde ve başlarında beklemektedir bu insanlar evlerinde huzur bulamazlar bu insanlar midelerinde içlerinde huzur bulamazlar sıkıntı içinde olurlar Yediği içtiği hepsi önündedir Yemediği ardındadır ama Hala açmış gibi Gözü açmış gibi davranırlar Ve bunların da kabirdeki menzilleri Cehennem durağıdır Namaz böyle bir şey Allah Resulü'nün bu hassasiyeti Hala hazırda bizi Tehassüsata Hissiyata sevk etmeli Ve düşündürmeli Bu bedduanın hükmü Şu anda da caridir Devam etmektedir Allah bu bedduaya maruz kalmaktan bizleri, etrafımızı, nesillerimizi muhafaza eylesin. Amin. Evet. Daha sonra o günün öğle, ikindi ve akşam namazlarını ashabıyla birlikte kaza etti. Her iki taraf da açlık, yorgunluk, soğuk ve netice alamamaktan gelen sıkıntıdan bunalmıştı. Bu sırada henüz yeni Müslüman olmuş... Fakat Müslüman olduğundan ne müşriklerin ve ne de kavmi olan Gatafanların haberi bulunmayan Nuaym bin Mesud, Peygamber Efendimizin huzuruna geldi. İslam'a kavuşmuş olmanın şükrünü Müslümanlara bir hizmette bulunmakla ifa etmek istiyordu. Şu teklifte bulundu. Ya Resulallah, ben Müslüman oldum. Kavmim olan Gatafanların bundan haberleri yok. Emret, istediğini yapayım. Peygamber Efendimiz sen tek bir kişisin. Cesaretinde ne yapabilirsin ki? Ma mafih, yalnız başına da bir iş görebilirsin. Elinden gelirse bizi muhasara altına almış bulunan kavimlerin arasına gir de onları birbirinden ayırmaya çalış. Çünkü harp hilelerden ibarettir. Evet. Hazreti Nuhaym kendisinden istenen hizmeti kavramıştı. Evet ya Resulallah bu işi yapabilirim. Fakat gerektiğinde gerçeğe aykırı bir şeyler söylememe izin vermelisin dedi. Peygamber Efendimiz istediğini söyle, sana helaldir diyerek ona ruhsat verdi. Evet savaşta öyledir çünkü. Ne kadar topun tüfeğin var? 300 tanesi burada, 600 tanesi burada. Neden? Ben çok doğru Müslümanım. Yanlış, bir cahil Müslümansın sen. Savaşta karşıdaki insan doğru söylenmez. Müslümanım diye doğru söylenmez. Savaş hileden ibarettir. Orada o yalan, yalan, yalan değildir. Savaşıldığı için oradaki yalan doğru hükmündedir. Çünkü savaşıyorsun. Orada o savaşı nasıl bir insan, bir insana incitebilir mi? Herhangi bir ortamda savaş ilan etmeden kalkıp boynunu kesebilir mi? Mesela bir ülkede bulunuyorsun, o ülkenin vatandaşı olarak oraya girmişsin. Ondan sonra diyorsun ki ben burada şimdi gizlice girdim. Vatandaşlık hakkını daldım Şimdi tek tek buradaki kafirleri öldüreyim Bu haramdır İlan etmen lazım Ben sizinle savaşacağım diye ilan etmen lazım Bunu yaptığın zaman haramdır Kul hakkına girer Gavur hakkına girer e Bu durumda ne olacak Şimdi nasıl bunu savaş ortamının haricinde yaptığında bu yalancılık oluyor Başkasının canını yakman haram oluyor Ama savaş esnasında savaşı doğru yapmak esastır Dolayısıyla savaşta taktik yapmak, yalan söylemek yalan değildir. Savaşın doğrusudur. Eyvallah. Doğru savaşmaktır. Evet. Hazreti Nuaym derhal yola koyuldu. Önce Kurayza oğullarının yanına vardı. Şüphelerini davet edici en ufak bir harekette bulunmadan şöyle konuştu. Şu adamın yani Hazreti Peygamberin işi şüphesiz bir beladır. Kaynuka ve nadir oğullarına yaptığını da gördünüz. Kureyşliler ve Gatafanlar Muhammed ve Ashabı savaşmak için buraya gelmiş bulunuyorlar. Siz de onlara yardımcı oldunuz. Halbuki onların yurtları, malları, mülkleri, çoluk çocukları sizin gibi burada değildir. Onlar fırsat ve imkan bulurlarsa onları mağlup eder ganimetlerini toplarlar. Mağlup olurlarsa buradan savuşur giderler. Sizi ise bu adamla baş başa bırakırlar. Sizde ise ona karşı koyacak güç ve kuvvet yoktur. Siz Kureyşlilerden bazılarını rehin almadıkça asla onların yanında Muhammed'e karşı savaşmayın. Rehineler yanınızda bulunursa kolay kolay sizi terk edip gidemezler. Yani müşriklerden rehin alın da bari sizi terk etmesinler diyor. Yoksa öteki türlü ne olacak? Basıp gidecekler siz kalacaksınız burada diyor. Evet. Beni Kureyze Yahudileri bu tavsiyeyi pek uygun buldular. Üstelik kendilerini ikaz ettiği için Hazreti Nuaym'a teşekkür bile ettiler. Yanlarından ayrılırken Hazreti Nuaym sakın anlattıklarımı kimseye söylemeyin, gizli tutun demeyi de ihmal etmedi. Onlar da gizli tutacaklarına dair söz verdiler. Beni Kurayza'nın yanından ayrılan Hazreti Nuaym doğruca Kureyş müşriklerinin yanına vardı ve sizi ne kadar çok sevdiğimi bilirsiniz. Muhammed'den ayrı olduğumu da malumunuzdur. ''Öğrendiğim bir şeyi size söylemek zorundayım ama sır olarak saklayacağınıza yemin edin.'' dedi. ''Yemin ederiz.'' dediler. Hz. Nuhaym, ''Haberiniz olsun ki.'' dedi, Kurayza oğulları Muhammed ile ittifaklarını bozduklarına pişman olmuşlardır. Aralarının tekrar düzelmesi için ileri gelenlerinizden birçok kimseyi sizden rehin isteyeceklermiş ve Muhammed ile tekrar barışmak için onların boyunlarını vuracaklarmış. Bununla birlikte Nadir oğullarının da tekrar yurtlarına dönmelerine müsaade alacaklarmış. Şayet Kurayza oğulları ileri gelen adamlarınızı rehin almak için size bir haber gönderirlerse sakın ha eşrafınızdan bir tek kimseyi dahi göndermeyiniz. Yani bizim yanımızda dursun falan diye o şekilde bir teminat isterler sakın ha diyor öldürecekler diyorsun adamlarınız. Evet. Hazreti Nuhaym bundan sonra kendi kabilesi olan Gatafanların yanına vardı. ''Ey Gatafan topluluğu, sizler benim kabilemsiniz, bana en sevgili olan kimselersiniz.'' diye söze başladıktan sonra şöyle konuştu. ''Yahudilerin sizlerle yapmış oldukları anlaşmayı bozduklarını ve Muhammed ile anlaşmak üzere olduklarını öğrendim. Beni Nadir'i Medine'ye kabul etme karşılığında beni Kurayzalar onunla sulh edeceklermiş.'' Hazreti Nuaym böylece kendi kabilesini de söylediklerine inandırmayı başardı. Hz. Nuaym'ın taktiği müsbet neticesini vermeye başladı. Plan gereği Beni Kurayza Yahudileri, müşriklerin ileri gelenlerinden rehin almak üzere 70 kişi istediler. Onlarsa bunu yine Hz. Nuaym'ın talimi üzere reddettiler. Haliyle bu durum aralarını açtı. Her iki taraf da demek Nuaym'ın söyledikleri doğruymuş diyerek aralarındaki münasebetleri kestiler. Beni Kurayzalar aynı şekilde Gatafanlardan da rehin istediler. Onlar da reddedince plan başarıyla neticelenmiş oldu. Evet bu planla beraber zaten tamamen çözülmüş olan müşrikler ne olacaktır? Geçen hafta anlattığımız gibi cumartesi gecesi o şiddetli soğukla beraber perişan olacaklar ve artık bulundukları yeri terk etmeye en fazla işte peşimize düşerler de bizi yoldayken öldürürler korkusuna. Geride birazcık bir asker bırakma eğilimine geleceklerdir. Bu kısmı da geçiyoruz ve neticede Hendek'in en son kısmını, neticesini, o zafer kısmını sizden dinleyelim efendim. Bir ay kadar süren çetin bir çarpışma ve muhasara böylece Allah'ın yardımıyla sona ermişti. Düşmanlar perişan edilirken Müslümanlara da rahat bir nefes alma imkanı doğmuştu. Küffar ordusunun bu dönüşü artık bütün dönüşlerin başlangıcı sayılacaktı. Bundan böyle Müslümanlar üzerine yürüme cesaretini kendilerinde bulamayacaklardı. Zira Bedir, Uhud ve işte Hendek gibi üç büyük savaşta müminlerin ne derece kuvvetli olduklarını ve onları bundan böyle mağlup etmenin kolay olmayacağını anlamış oluyorlardı. Evet. Gerisin geri dönen müşrik ordusunda hakim hava yes Keder ve üzüntüyken müminler arasında ise tam bir bayram havası vardı. Herkes memnun ve mesrurdu. Ne haraç verilmiş oldu, ne Medine'nin mahsullerinden gitmiş oldu. İşte o bir aylık sıkıntı neticesinde Allah bir darlığa iki genişlik ayeti kerimesi mucibince, fehvasınca e, ikram etmiş oldu. Müminler tam bir muzafferiyet ve muvaffakiyet elde etmiş oldular. Ve artık küffar üzerine e, hiçbir şekilde bizim üzerimize gelmeyin o tavrını tam bir şekilde onlar üzerine kurmuş oldular. Bu daralan çember daha doğrusu bu e, küfrün menşeine doğru gidişi ve artık dışarıya taşırmayacak hali artık Mekke'nin fethine kadar devam edecektir. Ve Mekke'nin fethiyle beraber tamamıyla hidayet membuğu ortaya çıkacak. Küfür, hidayetin üzerine geldiği için adına küfür denir. O yüzden küfür menbaı diyorum. Küfür, hidayet menbaının üzerine gelir. Yoksa Mekke, hidayet menbaıdır. Fakat küfrün de menbaı olmuştur. Neden? Küfür, imanın üzerine örttüğü için ona küfür denir. İşte artık o tamamen sadece bir iman menbaı olan Mekke'ye çekilmek mecburiyetinde kalmıştır. Tabiri caizse vücuda yayılan ve sahatin merkezi, hidayetin merkezi olan yerden vücuda yayılan, nasıl ki kalbe bir kötü bir kan geldiğinde, kanın merkezi konumunda olan bir uzva, kötü bir şey geldiğinde nasıl bütün damarları o sirayet eder? Artık o damarlardan geriye çekilmiş ve menşeine dönmüştür. Artık o menşein temizlenmesi Allah Resulü'nün o mekanın sahibi olarak, kendi ömrüne yemin edilen ve Mekke'de yaşaması da e, o şekilde kasemle nazara verilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'nin fethiyle küfrü tamamen bertaraf edecektir ve veda hutbesinde söylediği artık şeytan bu beldede kendisine tapınılmasından ümidi tamamen kesmiştir fermanını bütün cihana bütün kainata zamana ve mekana ilan edecektir. Bir son kısmı da okuyalım. Ve üçüncü bölümümüzü ve Hendek kazasını o şekilde tamamlamış olalım. Evet. Bunca yorucu çalışma, sebat ve cesaret ile çarpışmanın neticesini böylesine güzel bir surette elde etmekle gönül huzuru içinde Rablerine hamd ve şükrediyorlardı. Hazreti Resulullah'ın müjdesi ise sevinçlerini kat kat artırıyordu. Bundan sonra biz gidip onlarla çarpışacağız. Evet işte bu. Evet. Artık onlar gelip bizimle çarpışamayacaklardır. Evet. Resul-i Ekrem'le birlikte mücahidler bayram havası içinde Hendek'ten şehre döndüler. Bu muharebede mücahidler yedi şehit vermişlerdi. Kafirlerden ise dört ölü vardı. Şehit olan sahabilerin hepsi de ensardandı. Cenab-ı Hak cümle ashab-ı kiramın şefaatine bizleri nail eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nazarını, muhabbet nazarlarını Gönlümüze, ruhumuza nakşe edesin Amin. İnşallah Şaban-ı Şerif'in, Şaban-ı Şikayetinden de bizleri emin eylesin Şaban ayının gecesini ve gündüzünü Allah Resulü'nün ruhaniyetini Bizlere inşallah Cenab-ı Hak da güzel şahitler Hüsnü şehadet nasip olacak şekilde Bizlere şahit eylesin. Ve sallallah eshevve es aden nuru cemii elambiya ibad murcedin. Ve alhamdulillahi Rabbi alalimi.